Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin." dedi.